geçelim. Dersin şeyin tarih eee bugün en 14 ve işte her zamanki gibi cuma günleri ikindi namazından sonra e, Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz Bugün 14 Muharrem 1433 Hristiyanik tarihine göre 9 Aralık 2011 Ve tuvalet adabını görüyorduk taharet babında 9. adaba geldik Bundan önceki adapta kişi tuvaletini yapmak istediği zaman önünü ve arkasını kıbleye vermemesi hakkında idi. Ee, geçen hafta biz bunu geniş bir şekilde değinmiştik. Ve demiştik ki bazı alimler evler içerisinde veyahut da sütre önündeyken tuvaleti tuvaletini yapmasında kıbleye doğru yapmasında bir beis görmüyorlar. Cumhur bu konuda mutafiktirler cumhur. Ancak İmam Ebu Hanife rahimeullah ondan sonra İmam Elbani ondan sonra As-Sanani, As ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki Abu Hanife dahil ve onun ashabı İmam Muhammed, İmam Yusuf diyorlar ki binada bile olsa kişi önünü ve arkasını kıbleye döndürmesi kesinlikle tahrimen mekruhtur. Ve özellikle Abu Hanife rahim Allah, bu konuda yani, tamamen direniyor. Bazı alimler demişler ki tahrimen mekruh değil, tenzihen mekruhtür. İmam Ebu Hanife rahimahullah ile İmam Elbani diyorlar ki hayır, tahrimen mekruhtür. Bu konuya biz değinmiştik ama yeni aramızda yeni arkadaşlar olduğu için ve bu mesele herkesi ilgilendirdiği için ben yine inşallah buna biraz değineyim. <gülüyor> İzâ ete ehedukumul gâid diyor, felâ yestakbil el -kible ve la yuwellihâ zahruhû şerqû ov tuvaletini yapmak istediği zaman diyor önünü ve arkasını kıbleye döndürmesin. Ne yapsın? Doğuya veyahut batıya. Tabii ki buradaki hadis Ali Satıh Hasan buradaki sözü Medine'nin konumuna göreydi. Çünkü Medine'de kıble nereye doğru geliyor? Güneye doğru. Yani ilel cenûb. Ama başka yerlerde Şerrik ve Garibu hadisesine geldiği zaman örneğin Riyad gibi biliyorsunuz burada Riyad. Kıble nereye geliyor? Batıya Batı geliyor. Eğer bu hadise göre biz Riyad'da bunu tatbik edecek olursak o zaman önümüz neye gelmiş olur? Kıbleye gelmiş olur. O zaman konum çok önemli. Konum tespiti yapıldıktan sonra esas alınacak şey kıbledir. Kişiyi tuvaletine mak istediği zaman konum tespitinden sonra oturuş şeklini tayin edecek. <gülüyor> ondan sonra Abdullah bin Ömer radıyallahu ta'ala bir gün biliyorsunuz Ömer e, oğlu e, Hafsa radıyallahu ta'ala validemiz Allah Resulü vesselam'ın hanımlarından birisiydi. Ömer oğlu Abdullah yani bu Abdurrahman bir gün onların evindeyken dama çıktı. Dama çıkarken tabi Allah resulü vesselam'ın havlu da havlu da arkasını kıbleye vererek tuvaletini yaptığını görüyor. <gülüyor> Aynı şekilde Abdullah ibn Ömer radıyallahu bir sefer esnasındayken yine tuvaleti geliyor, devesini çöktürüyor. Ondan sonra defesini sütre edinerek kıbleye doğru tuvaletini yapıyor. Orada onu gören bir kişi diyor ki ya Abdurrahman biz bundan sakındırılmıştık. Yani siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Evet diyor. Sahrada olsa, açık alanda olursa doğrudur. Ama kişinin önünde sütre olunca bunda bir sakınca yoktur. Ve, ve işte bana... bu deminki hadisi öne söylüyor. Diyor ki bir gün işte Hafsa'nın damı üzerine çıkarken diyor ve Vesselam'ın bu şekilde tuvaletini yaptığını gördüm. Abdullah bin Umar radıyallahu anh, biliyorsunuz muhaddis, fakih, Zahid ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini en aşırı bir şekilde, dikkatli bir şekilde tatbik etmek veya da taklit etmek isteyen bir kişi. Tabi bazı şeyler de aşırı gittiği ayrı bir mesele. Biz onun aşırılığında ona onu örnek edinmeyeceğiz ama aşırı olmayan şeylerde onu örnek edinmekte bir beis yok. Örneğin mesela e, sakal bir kabzadan sonra kesilir mi kesilmez mi biliyorsunuz onun görüşüdür. Her Ömer mevcutta hac yaptığı zaman veya yapmak istediği zaman şöyle sakalını tutarmış, bir kabzadan sonra çıkan kılları kesermiş. Bu Abdullah bin Ömer'in mesela bu konuda bazı alimler bunu e, taklid ediyor. Ama bazı alimler özellikle buradaki alimler, yani Suudi Arabistan'daki alimler ve Hanefi fukahası özellikle sakal olduğu gibi bırakılır. Hanefi fukahası derken mesela biz Türk toplumumuzu olarak örnek almıyoruz esas alimler mesela. Örneğin Muhammed İmam Yusuf İmam Zufar, bu gibi büyük alimler. Ve e, önde gelen Ebu Hanife. Bu alimler mesela kesinlikle sakalların olduğu gibi bırakılmasını ne yapıyorlar? diyorlar. Demin ustadımız bu meseleye değinmişti gerçi de. Demek istediğim yani burada Abdullah bin Ömer bazı şeylerde hakikaten çok aşırı gidiyordu. Mesela sefere çıktığı zaman Aleyhisselatü Vesselam ile beraber onun vefatından sonra Aleyhisselatü Vesselam mesela bir yerde çiş yapmışsa orada duruyor. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın ya çiş yaptığı yerde gidiyor orada çiş yapıyor. Bir mesela ağacın altında gölgelenmişse o da gidiyor orada gölgeleniyor. Veyahut yatmışsa orada yatıyor. Böyle harfiyen her yaptığı şeye ne yapıyordu dikkat ediyordu. Ama... Biz isabet ettiği yerlerde taklit edeceğiz, isabet etmediği yerde ona uymayacağız. Dolayısıyla burada işte Abdullah bin Ömer bu sözüne dayanarak Hanbelilerin cumhuru, ondan sonra Şafiilerin cumhuru, diğer alimler diyorlar ki sütre önünde olduktan sonra bir beis yoktur. Ondan sonra diyor ki burada ve enselmen an radıyallahu anh. ''Kile lehu kad'allemekum nebiyyukum kulle şeyin hattâ el-khira.'' Bi-kiraate göre el-khara. ''Kal fekale ecel lekad nehâne ennestekbilil qiblete.'' Tamam mı? ''Ligâitin evbeylin.'' Evet diyor. Doğrusu öyle diyor. Hatta diyor, tuvalete gitmek istediğimiz zaman tuvaletin adabını bile bize gösterdi diyor, öğretti diyor. Ve kişi tuvaletini yapmak istediği zaman... Önünü ve arkasını kıbleye döndürmekte ne yaptı? Alık koydu veyahut sakındırdı. İbn i Üthemir ve ebn diyorlar ki El kavlu racih, kavlu umar. Ve biz geçen hafta bu geçen derste bir kaide anlatmıştık. O kaideyi aranızda hatırlayan var mı? İki, iki hadis zıtlaştığı zaman veyahut birbirleriyle çeliştiği zaman Yok o değil. Siz birinde yazmıştınız. Şey, hocam. E haramdı. Yani birinde gördüğü için durması gerekiyordu mesela kıbleye doğru bir sorun yoktu. Birinde de bir hadisin birinde de dünyanın içinde söz ile fiil çeliştiği şey zaman sözü ile tercih edilir. Aahsant. yazmış evet. mıydınız? Evet. Güzel. Bir daha söyle. Söz ile fiil çeliştiği zaman söz fiile tercih edilir. Evet. Bu çok önemli bir kâide. Yani, Abdullah bin Umar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oturuş şeklini gördü. Ama öbür tarafta Aleyhisselatü Vesselam bizzat diliyle ne yapıyor? Sakındırıyor. Dolayısıyla biz bir sahabinin, mesela bir kabzadan sonra sakalini kesiyor ve o da bir ağacın altında oturmuş, yani bu tür şeyler. Ama öbür tarafta bakıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam bazı şeylerden sakındırmış ama öbür tarafta bakıyoruz ki o bu sahabi, Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığını bakıyorsun ki ne yapıyor? Tatbik ediyor. O zaman bu iki hadis Ahmet kardeşin orada değindiği gibi bu konuyla ilgili hadisleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Fiil, fiile dayalı olan hadisler ile söze dayalı olan hadisler. Ve yahutta ispat edici hadisler ile nehyedici olan hadisler var. Tamam mı? Burada alimler demişler ki özellikle İmam Elbani ve Abu Hanife'nin ashabı demişler ki burada söz fiile tercih edilir. Çünkü burada Ali satt ve selam. Bunu o şekilde yapmasında belki bir özrü olabilir. Veyahut da belki onun özelliklerinden olabilir. Tamam mı? Öbün Ömer gördü. Doğrudur. Öbün Ömer bunu söylediyse sadık çünkü bu hadis kesinlikle sahihtir. Ancak alimler diyorlar ki yani her ne kadan istese bunu yaptıysa öbür tarafta bizzat Ali satt ve selam sözüyle kıbleye karşı arka ve önünü çevirmesi ne yapmıştır sakındırmıştır. O zaman Elbani ve Hanefi mezhebini mezhebine mensup olan insanlar diyorlar ki burada söz tercih edilmesi gerekiyor. Fiil değil. diye bunu diyorlar ki mesela e, İmam Elbani özellikle siz diyor Hanisat ve selamın şu oturuşundan sonra oturuşundan dolayı hiçbir Yerde bunu zikretti mi? Ey bunu yapabilirsiniz Veyahut da yapamazsınız diye Diyorlar ki hayır sünnette böyle bir şey yoktur Madem ki böyle şey yoktur O zaman o oturuştan sonra da Aleyhisselatü vesselam kesinlikle böyle bir Oturuşta görülmediğinden dolayı O zaman esas hadisler Alınıyor esas Aleyhisselatü vesselamın Sözleri alınıyor Fiili değil Bu kaide çok önemli yani Her ilim talebesi veyahut da Davetçi olan bir genç veya yotta bir Müslüman, bu tür kaideleri ezberlemesi yani o kişi için esas sayılır. İnşaatçıların çok büyük sorumluluğu var o zaman. <gülüyor> Doğrudur. Gibi, evet. Doğrudur. Bazen inşaatçıların da bir de inşaatçılardan önce ev sahibi, evet. ev sahibi veya yotta camii tesis eden kişi mesela e, cami Mesela burada Suriye, Arapistan biz gibi bazı camiler hakikaten kütleye doğru yapılmıştır. Mesela benim iş saham iş sahamda bazı mescitler var. Hepsi kıbleye doğru yapılmış. Değiştirmiyorlar çünkü yani diyorlar ki bir beis yoktur diyorlar. Alimleri öyle söylüyor. Madem ki bir yoktur diyorlar o zaman gerek yok ne? Yani. nasıl olur? İşte diyoruz ya onu diyoruz ha. Tayıp hadiste peygamberimizin kibleyi... <gülüyor> Ee, yani alimler buna değinmiyorlar çünkü ve Selam kendi evinde olduğu için yanılması mümkün değil sahrada değil sahrada olsaydı diyecektik ve dikkat ettiyseniz bir ara biz bu meseleye değinmiştik bir kişi mesela sefere çıkıyor ondan sonra namaz vakti geliyor ee, efendim namaz kılmak için kıbleyi tespit etmek istiyor ee, güneş yok gece ise mesela ay yok hiçbir e, kıbleyi tayin, tespit edecek hiçbir yön yoktur o zaman ne yapıyor? İçtihat yapıyor. Bu içtihat esnasında mesela buraya diyelim ki şurayı kıble olarak seçmişken bakıyorsun ki sabah olduktan sonra veyahut da güneş çıktıktan sonra ters yöne dönmüş. Burada olabilir. Yani Aleyhisselatü Vesselam eğer sahrada olmuş olsaydı olabilir. Ama her Müslüman değil ki Aleyhisselatü Vesselam çünkü o vahiyle yönlendiriliyor. Her Müslüman kendi evinde kendi evinde kıble'nin nasıl olduğunu mutlaka biliyordur. Ve şaşması mümkün değil Çünkü evidir devamlı 5 vakit namaz da önce ve sonraki olan sünnetleri evinde kılıyor mesela En azında tamam mı o zaman Madem ki 5 vakit namazdan önce ve sonra olan namazları kendi evinde kılıyorsa o zaman kıble yönünü biliyordur şaşması doğru değildir yani mümkün değil alimler bunu hiç bir zaman şey yapmıyorlar yani tahmin etmiyorlar ve buna hiç değinmiyorlar bu meseleye Yalnız diyorlar ki ya alimler Hocam pardon Böyle bir şeyle mesela peygamber sakındırdığı bir şey, Düşme gibi bir durum olduğunda Herhalde Allah diye Yani dolayı beis, e, Olmama e, Doğrudur daha Çok güzel bir meseleye değindiniz Yani bu selefilerin Selefilerin dayandıkları en büyük delildir Muhaliflere karşı Ve özellikle kan möcüsünde Tamam mı? Biliyorsunuz Hanefiler biz yine buna değinmiştik. Hanefiler ile Şafiiler kendi aralarında tartışmaya girerek kan abdesti bozar mı bozmaz mı? Kan necis midir değil midir? Ve bilmiyorum hatırlıyorsanız bir gazvede Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı bir yerde bazı kafirlerle çatışıyorlar. Çatışırken tabii bu çatışmacılar arasında bir kadın varmış. Tabi o da çatışmaya giriyor. Çünkü asıl dinimiz kadınlara, çocuklara veya hatta yaşlara veya din adamlarına artık Yahudi olur, Hristiyan olur, din adamlar bunları öldürmek kesinlikle savaş esnasında caiz değildir. <gülüyor> bunları tabii öldürdükten sonra Allahü Vesselü eslem ashabiyle çekip gittiler. Ondan Ama sonra müsallimsen ya? Efendim? Müsalimse çatışmak caiz değil. He. Ama si ellerinde silah varsa işte o, adamın... onu anlattı he onu anlatacağım inşallah. İşte bu e, kadının kocası seferden geliyor bakıyor ki karısı öldürülü, öldürü, öldürülen kişiler arasında vardır ve aleyhisselatü vesselam diyor ki bu kadın savaşçı diyeni bizzat kılıç kullanıyordu. Yoksa bizim dinimiz kesinlikle kadınları öldürmeyi yasaklıyor. Şu anda mesela uslu arasında olan savaşlar gibi değil. Görüyorsunuz çocukları, kızları, kadınları. Mesela şu anda Suriye'de gördüğümüz veyahut da Irak'ta mesela Amerikalılar yapılan gördüğümüz, Afganistan'da şu anda Müslüman kadınlara yapılan şeyleri e, din adamlarına karşı, din adamları mesela e, kaçırılıyor, ondan sonra öldürüyorlar. Acayip işkenceler yapın. Bizim dinimizde öyle bir şey yok. El-Muhem <gülüyor> esas mevzuye gelelim. Çünkü mesela çok uzun. Derken bu adam yemin ediyor, intikam almadan diyor köye gelmeyeceğim veyahut da girmeyeceğim. Ve bunun ayak izlerini takip ederek gidecekleri yere kadar varıyor. Gece olunca Allah-u Sallallahu ile beraber orada dinlenmek istiyorlar. Diyor ki Aleyhisselatü yani, Vesselam, Yani bu gece diyor, kim bize nöbet tutacak? Yani, karşıdan gelecek herhangi bir tehlikeye karşı bizi koruyacak aranızda kim olabilir? İki kişi çıkıyor. Birisi muhacirlerden, birisi Ensar'dan. Ve burada tabii gece bu adam da geliyor, bakıyor ki tamam, hedefini buldu. Bu Ensar ile muhacir kendi aralarında anlaşıyorlar. Diyor ki ikimiz böyle ikimiz nöbet tutmak diyor. bizim Yani ikimiz için yorucu olur. Gel anlaşalım. Birimiz tutsun, birimiz yatsın. Ondan sonra diğeri kalksın, diğeri yatsın, diğer yatsın böyle. Böylece çünkü tehlike yok. Gördüğü kadarıyla mesela bir tehlike söz konusu değildir. Anlaşıyor, tamam diyor. Orada ansari olan kişi muhacirle ilk önce muhacir olan kişi yatıyor. Ansari olan kişi de nöbet tutuyor. O anda bakıyor ki o sessizlik içerisinde içinden iki raket namaz kılmak geldi. Ve orada namaza duruyor tam namaza durduğu zaman düşmana hedef oluyor. Hani oturduğu zaman hedef küçülüyor ya. Siper içerisinde gibi oluyor. Diyor tamam hedefimi buldum. Alıyor. Bir rivayete göre mızraktır, Bir rivayete göre kalsunuşşeftir. Yani oktur. Ve diyor ki onu gördüğü zaman, ayakta gördüğü zaman bu da Kur'an'a da tabi. Ondan sonra o süreyle iç içe oluyor. Bu kadının kocası çekiyor oku vuruyor. Yüzde yüz hedefi buluyor. Bu sahabi ne yapıyor? Oku çıkarıyor ve atıyor. Biz oku çıkarıyor ve atıyor sözüyle çok kolaydır. Siz biliyorsunuz ok bu şekildedir. Buradan çıkartmak yani girişi çok kolay. Ama çıkışı çok zor. Vücudu parçalar namaz esnasında değil, bu bir ok yani, iğne değil. Bir iğne ufacık değer hemen kan fışkırıyor, insan acı hissediyor. Arıyor, atıyor. Bu kadının kocası şaşırıyor. Diyor ki ben hedefi vurduma dair yüzde yüz eminim diyor. Nasıl olur? Daha hedef ayakta olabilir. İkincisini çıkarıyor, onu da vuruyor. Tekrar hedefi buluyor. Onu da çıkarıyor, atıyor. Üçüncüsünü vuruyor. Tabii burada bir, iki, üç Kanlar içerisinde kalıyor ve namazını bozmuyor adam. Dikkat edin. Anh. He, namazı bozmuyor. Baktık bakıyor ki yani aklına şu geliyor belki düşman güçlü olabilir ben bu ibadet esnasındayken Müslümanlar da yatar vaziyette olup düşman gelip onları öldürse o zaman ben vazifemi ihmal etmiş olurum. Ne yapıyor burada? Namazı bozmuyor çok kısa bir şekilde hızlandırıyor ve durulması gereken yerde orada ayeti bitiriyor. O an için muhacir olan kişi uyanıyor. Bakıyor ki arkadaşı kanlar içerisinde. Niye diyor bana haber vermedin vallahi diyor. Öyle bir süredeydim ki diyor. İsterdim ki canım onda olsun. Eğer Allah Resulü'nün habuk korkusu olmasaydı. Burada Şafi'ler Hanefi'ler diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sahabinin bu hadisede bu şekilde olduğunu haberi yoktur. Haberi olmadığı için o zaman Aleyhisselatü Vesselam ona söylemediyse bu sahabi de bu konuyla ilgili cahil idiyse o zaman normal olarak ne yapar? Bilmiyor. O zaman devam eder. Aynen daha önce verdiğimiz misallar gibi. Mesela Teyemmüm'de Ammar ile Umar'ın yaptıkları gibi. Şafi'inler diyorlar ki Tayyip Normal diyorlar ki normal bir manga çavuşu diyor. Mangasının mangasının birisinden diyor gafil olması mümkün değil. Nasıl olur da Allah Resulü sallam gibi diyor. Kocaman gazvanın başkanı. Ondan sonra aynı yerde bu kanlar içerisinde kalırken mutlaka Ali Sattwaselam'a götürülmüştür. Ali Sattwaselam onun yarasını görmüş, kanlar içerisinde halde görmüş. Ondan sonra anlatmış da ben böyle namaz kılıyordum, şöyle oldu, böyle oldu. Ve burada Ali Sattwaselam bütün bu şeylere karşı ne yapmıyor? Ona hiçbir şey söylemiyor. Ne namazın ihadet ya ve yahut da bir daha böyle bir şey olduğu zaman işte kan çıktığından dolayı namaz bozulur ve yahut da kan necistir. işte necahet necis olan elbiselerle namaz kılmak caiz değildir gibisi falan birbirleriyle hep şey yapıyorlar. En sonda diyorlar ki bunlar şafeyiler. Diyorlar ki eğer Allah Resulü selam görmediyiz. Bu adam da cahil ise Muhammed'in Rabbi olan Allah Celle Celaluhu bu hadiseyi görmedi, görmedi mi? Çünkü eğer kan necis olmuş olsaydı veya hatta kan abdesti buzmuş olsaydı mutlaka Allah Celle Celaluhu orada vahiy indirecekti. Diğer yönler gibi mesela. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bazen nüzul sebebi var. Bazen nüzul sebebi yok. Bazı ayetler ve bazı süreler. Yani Kur'an baştan sona kadar hepsinin nüzul sebebi var diye bir kaide yoktur. Onun için eğer burada hakikaten kan olmuş olsaydı veyahut da kan abdesti bozmuş olsaydı o zaman mutlaka Allah Celle Celaluhu aleyhissalatü vesselame eğer haberi yoksa aleyhissalatü vesselam'ın orada haber verecektir. Burada İrfan hocamızın verdiği bu misal hakikaten çok önemli bir misaldır. Yalnız İmam Elbani rahimahullah bunu zikrederken diyor ki yani burada Allah aleyhissalatü vesselam'ın amden Özürsüz bir şekilde bilerek kıbleye arkasını kıbleye doğru verdiğini bilmiyoruz diyor. Burada belki özür sahibi olabilir diyorlar. Ebun rahim rahimehullah diyor ki bu hadise dün Ali Sattu vesselam arkasını vermiş. O zaman diyor kişi önünü evlerde bile olsa kişi önünü kıbleye vermesi caiz değildir. Ama arkasını kıbleye vermekte bir beis yoktur diyor imam Ebun Useymin. Ebun rahim rahimehullah diyor ki her ikisinde de bir sakıncası yoktur. Niçin? için çünkü orada Abdullah bin Ümer devesini çöktürüp önünü kıbleye doğru tuvaletini yapıyor. Ali o zaman Ali Saad ve Sem arkasını kıbleye verdiyse o zaman kişi önünü de kıbleye vermekten bir ve is yoktur. İştiyadını çıkarıyor Abdullah bin Ümer. <gülüyor> Burada bin ile bin Baz arasında ne oldu ihtilaf oldu. Tıpkı namaz gibi bin bin Baz bir namazdan dolayı tekfir ediyor bin Üthemîn tekfir sadece devamlı bir şekilde namazı terk ederse tekfir ediyor. Ebun Bez bilerek amden, amden bir namazı terk ederse Ebun Bez yanında o kişi kafirdir. Yani bazen ustad ile öğrenci arasında tıpkı Abu Hanife ile ashabı gibi İmam Muhammed mesela ile Abu Hanife arasında bakıyorsun ki birçok ihtilaflar var. Burada Bazen delilleri gördük, gördüklerinden dolayı muhalefet ediyorlar. Bazen başka alimlerin iştihadını daha kuvvetli gördükleri için ona uyup kendi ustadının iştihadını bırakıyor. Demek istediğim acizane. Burada İrfan hocamızın söylediği hadise. Diyorlar ki burada ihtimal olması mümkün değil. Niçin? Çünkü ve vesselam burada beyan etmedi. Yani yüzde yüz amden bilerek özürsüz bir şekilde arkasını oraya verdiği. ...diye burada bir beyanat vermedi. O zaman nedir? Bu konuda alimle diyorlar ki... ...hazâ hilâfun mû'tabar. Bu kaideye devamlı... ...ben acizene dikkat ediyorsanız... ...bu meseleyi size anlatarak yani üstünde duruyorum. Mû'tabar olan ihtilaflarda... ...ister ustalar ...öğrenciler arasında olsun... ...ister avam tabakanın arasında olsun. Sen Ebu Hanife'ye karşı... ...büyük bir güvencen var... ...Ebu Hanife'yi bir meselede taklit edersin diğeri şafiha'ya karşı büyük bir güvencesi var. Onu ne yapıyor? Onu taklit ediyor. Ve her bu ihtilaf muhteberdir. Mesela şimdiki bu kan meselesi ve Yahutta tuvalet meselesi ve Yahutta efendim yüz avret, e, yüz he, kadının yüzü avret midir, değil midir? Namazın terki küfür müdür, değil midir? Bu tür şeyler, alimler demişler ki bütün bunlar hepsi muhteber olan ihtilaflardır. Bu muhteber ihtilaflarda fazla tartışmaya gidip Efendim kutuplaşmaya gitmeye gerek yok. veya da kutuplaşmaya sebep olmaya gerek yoktur. Tamam. Filan, filan şahıs mesela Abu İmam Ahmed bin Hembel'in görüşünü benimsiyor. Dersiz ki sana mübarek olsun. Filan adam mesela kanın çıkışından dolayı abdest bozuluyor. Abu Hanife'yi taklid ediyor. Dersiz ki sana mübarek olsun. <gülüyor> veya da kan necistir. Hadisesi mesela biliyorsunuz. Abdullah bin Umar radıyallahu anh namaz esnasında burnundan kan çıkıyor hemen namazını bozuyor gidiyor abdestini alıyor tekrar geliyor tamam mı? ve burada yani demek istediğim bu müteber ihtilaflarda ne yapıyoruz gayet geniş göğse sahip olmamız gerekiyor kardeşim bunu küfür görüyorsa ben hemen ona düşman kesilip veyahut da ona zıtlaşıp veyahut da ona karşı kutuplaşıp hep onun aleyhinde mücadele vermek doğru değildir dikkat ediyorsanız burada alimler Kimisi bu görüşü görüyor, kimisi bu görüşüyor. Ama yine ne yapıyorlar? Dizleri dibininde oturuyor ve ilim tahsil ediyorlar. Ve yani e, yüksek bir seviyede onlara karşı saygıları vardır. Ve hiçbir zaman birbirlerine karşı olmuyorlar. Mesela İmam Elbani Rahimallah ben bizzat İmam Elbani ile İmam Öbün Üthemi'nin bu namaz tartışmasını ha hazır oldum. Öbün Üthemi Rahimallah yani dağ gibi bir insan. İbn Elbani yine o şekilde. Aman göreceksin sanki İmam Elbani İbn Üthemin'in öğrencisi. Sanki İbn Üthemin İmam Elbani'nin öğrencisi gibi. Birbirlerine karşı saygıları tartışmada, alışverişte subhanallah. Ve hep birbirlerinden faydalandılar. Hiçbir zaman birbirlerine düşman olmadılar. Ve o kardeşim diyor, bu da kardeşim diyor. O kardeşimiz diyor, bu da kardeşimiz diyor. O diyor ki ilallame, bu diyor ki allame. Şimdi bizim Müslümanların tam şeyi Niçin? Çünkü bunlar hakikaten otraklaşmışlar ilim yönden. Biz tam manada ilim yönden otraklaşmadığımızdan dolayı bakıyorsunuz ki sen kafirsin, bu kafirdir, bu dinsizdir, bu şöyledir. Veyahut da senin aleyhinde mücadele veriyorum, o benim aleyhimde mücadele veriyor. Ve bu tür ihtilaflardan dolayı e, acizane e, kanaatim, müteber ihtilaflarda aşırı gitmemekle beraber kişi dilediğini. Şey. Ama biz burada bunun için açıkladık. Açıklayacağız ki davetçi veyahut da ilim talebesi bu tür ihtilaflardan haberdar olsun. Ki ona bu tür şeyler yönel yöne, e, e, sorulduğu zaman e, bu işin, bu cevabın içinden çıkabilsin. Tamam mı? Şahısları nasıl tevcih etmesi gerekiyorsa o konuda bir bilgisi veyahut da bir tecrübesi olabilsin. <gülüyor> Ve bu sahabiler dikkat ediyorsanız mesela e, Ammar ile Umar'ın teyemmüm hadisesindeki, Ümär e, Ammar aliste ve sonra, hep bu fetvayı iyi veriyor. Dua. Müminin iken, Ammarın bu fetva ile fetva verdiğini duyunca onu çarptırıyor. Sen şöyle şöyle şöyle söylediğini duyuyorum. Ya Emirül Müminin diyor, hatırlamıyor musun diyor. Hani bir ara ikimiz de ihtilam olmuştuk yani ikimiz de hamamcı olmuştuk. Ben işte bütün vücudumu yerde böyle tepelendim ondan sonra namaz kıldım yani usulden usul abdesti yaptım sen ise namazını sen usul abdestini almadan namazını terk ettin namaz kılmadın ben diyor hatırlamıyorum diyor Umar Abi. radıyallahu teala ya emir el müminin nasıl diyor hani işte filan yerde işte filan şöyle ben diyor kesinlikle hatırlamıyorum peki ya emir, sen emir el müminin dilersen ben bir daha bunu anlatmayacağım yok diyor ben seni sakındırmam da söyle de söylemem yani ne söyle derim ne de söyleme demem Artık senle Allah beraber, Allah'la beraber ne yaparsan onu yap. Ve yine Mu'minin Müminin biatı altında, onun bi atı dışına çıkmadı ve yine ona saygı gösteriyordu, yine onu seviyordu. Tamam mı? Ve yine Emirül Müminin ona karşı bir cephe kurmadı. Dikkat edin, hatırlamıyor Ömer radıyallahu. Anh. Dağ gibi olan Ömer diyor ki ben bu hadiseyi hiçbir zaman hatırlamıyorum. İkisi de sadıktı ve her bu hadis bizzat bütün alimler bu hadisin sahih olduğunu ne yapıyor? ispat ediyorlar. Ve burada hiçbir zaman birbirlerine karşı cebhe kurmuyorlar. Biz ilim öğrencileri olarak ve Yahutta da davetçiler olarak bu konuda çok geniş ufuklu olmamız gerekiyor. Onun için İrfan hocamızın bu sorusuna cevaben acizane ben bu örneği vermek istedim. Öbür tarafta diyor ki Kale eyyub Fekedim neşşem fowejdna marahid kad buniyat fi qibla al-qibla Abu Ayub biliyorsunuz muhacirler Şam'a gidiyorlar mesela Şam'da satılan şeyleri Mekke'den oraya götürüyorlar Şam'da Mekke'de satılacak şeyleri Şam'dan getirip Mekke'de satıyorlar ve o an Şam'a gider Şam'a giderken tuvalet ihtiyacı görüyor giriyorlar bakıyorlar ki bu tuvaletler kıblaya doğru yapılmış Diyor ki orada fenen harifu anha ve nestağfirullah tamam ne yapıyor? Hemen oradan inhiraf oluyor. Ey yönünü değiştiriyor. Kıbleye gelmemesi için. Burada Ebn-i Uthemin diyor ki buradaki inhiraf yüzde yüzdür diyor. İmam Elbani Rahimahullah diyor ki buradaki inhiraf yüzde yüz değildir diyor. Ve hadiste hakikaten yüzde yüz olup olmadığını göstermiyor. Ve yüzde yüz onu da göstermiyor. Burada ne oluyor? Burada iştihad doğar. Bu da alim, bu da Alim Ebû Muṭemîn diyor ki mutlaka diyor yüzde yüz dönmesi gerekiyor. İmam Elbani diyor yani yüzde on diyor kıbleden dönse yeterlidir diyor. Ondan sonra çıktıktan sonra guffranek duasının dışında astağfirullah ve ya ve ve ile diye sözü söyleyecek. Çünkü biliyorsunuz bir giriş duası var, bir de çıkış duası. Çıkış duası ister kıble yönünden olsun, ister olmasın, bu mutlaka sünnete uygun bir şekilde söylenmesi gereken bir duadır. Ufranek duası. Ama bu ufranek duasının üzerinde olan bir dua. Tamam mı? İşte burada İmam el-Bani ile İmam Abu Hanife ve Ashabı şu gördüğünüz hadisleri göz önünde bulundurarak diyorlar ki ister sahrada olsun, ister binada olsun, ister sütrenin önde olsun kesinlikle arka ve önü, kişinin önü, kişinin kişi önünü ve arkasını kıbleye çevirmesi kesinlikle tahrimen mekruhtür. Tamam mı? Doğrusu hangisidir? Bu ilim talebelerine ve alimlere kalır. Dilen ilim talebesi mesela şu, Abdullah bin Umar'ın tercih ettiğini tercih eder. Diğer bir ilim öğrencisi diğerini tercih eder. Anlattığı zaman her iki ihtilafı anlatır. Ondan sonra avam tabaka olsun, ilim talebeleri olsun veyahut da ustanın öğrencilerine anlatmış olduğu şeyde olsun. Öğrenciye, ustadına uyar veyahut da ona uymayabilir. Tamam mı? Bu konuda kişi muhayyer kalır. Çünkü burada dikkat ediyorsanız mesele iştihadi. Bu Şam hadisesi iştihadidir. Ama oradaki fiil ile söz nedir? Hakikaten söz daha kuvvetlidir. Çünkü orada Ali Vesselam bu hadisede e, bu hadise yaptık yani tuvaleti yaptıktan sonra hiç kimseye bir şey burada bu konuda bir şey söylememiş. O zaman bu muteber bir ihtilaf sayılır. Kişi dilediğini ne yapar taklit edebilir. Ondan sonra esas mevzumuza giriyoruz. Dokuzuncu tuvalet adabı, tuvaletin adabı Adem i Stince'l-i Yemin. Kişi tuvalete gitmek girmek istediği zaman sağ eliyle tuvaletini temizlememesi. Yani sağ eliyle suyu tutar, sol eliyle ne yapar? İster ön, ister arka olsun sol eliyle temizler. Bu konuyla ilgili bazı hadisler var. Diyor ki: "Nehane en nastaqbilu'l kıblete liğâ'etin ev bawlin ev nıstencib bi'l yemin." Allah Allahu Teala diyor. Kıbleye doğru Önümüzü ve arkamızı döndürmeyi nasıl yasakladıysa aynı şekilde veyahut da aynı zamanda sağ elimizle tuvaletimizi yapmayı da nedir? Yasaklandırdı veyahut da yasakladı. اَوْ نَسْتَنْجِ بِأَقَلْ مِنْ ثَلَاثِ Veyahut da diyor üç taştan aşağı ne yapmak? İsticmar yapmak. istinca su ile yapılınca buna istinca deniliyor. Taşlarla yapılırsa isticmar deliyor. Bazı alimler demişler ki her ikisi de her ikisi de kullanılabilir. İstinca isticmarda da kullanılabilir, isticmarda da kullanılabilir. Yani her iki ifade verilebilir. İmam Ebu'l-Ubeynü'l-Feymir bu konuda diyor hayır diyor. İstinca demek suyla temizlemek, isticmar demek taşlarla veya hatta taşların yerini tutacak herhangi bir şey demektir. Ve Âişe radıyallahu anhâ kâlet كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلاءه وما كان من أذى وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه بدي burada çalışan arkadaşlar Suudların hassasiyetini görüyorlar. Yani ne olursa olsun hayırlı işlerde devamlı sağla alırlar, sağla verirler. Sen solla mesela diyelim ki kahve döküyorsun. Şöyle eee neydi ismi şu incan tırmus mesela türmusu sağ elen tutuyor fincanın solen adam kesinlikle senden içmez diyor yemmen ya üstad yemmen diyor ya diyor sen diyor bardağı sağınla al türmusu solunla al bu o kadar ki önem veriyorlar alışverişte de öyle de alışverişte ben. mesela para vereceksin sağdan alı vereceksin para alacaksın sağlan alacağın Ekmek vereceksin. Sağ. Ekmek alacaksın. Sağ. Ancak nahoş olan şeylerde Aleyhissatü vesselam validemiz Ayşe burada ifade ettiği gibi nahoş şeyler için solunu kullanıyor. Tamam mı? Eee mübah veya müstahap olan şeyler için sağını kullan. Aleykümselam. Ve Ümmü'nü Ayşe diyor ki her hayırlı ve müstahap olan şeylerde Aleyhissatü vesselam devamlı sağını kullanıyordu. Örneğin eve girişin Aleyhissatü vesselam Eve girişini ne yapıyor? Sağını kullanıyor. Evden çıkışını solu kullanıyor. Tuvalete girişi solu kullanıyor. Çıkışı sağı. Mescide giriş sağı. Çıkışı sol. Ve bu şekilde Allah Aleyhisselatü Vesselam e, ata binmek istediği zaman soldan değil veyahut tabaire soldan binermiş Aleyhisselatü Vesselam. Tamam mı? E, mesela bir yerden dönmek istediği zaman genelde özür olmadığı müddetçe sağdan dönermiş. Soldan değil. Yani kalkacaksın buradan gideceksin ne yapıyor? Bu şekilde dönüyor. Ve ehli tarikat, tarikat'a mensup olan insanlar bu tür şeylere çok dikkat ediyorlar. Yani hakikaten bu tür şeylerde dikkat ama maalesef şiddet akide de akide de hiç dikkat etmiyorlar. Hani <gülüyor> insanın imanını çalacak konularda dikkat etmiyorlar, tamam mı? İnsanın imanını eksiltmeyecek nafile on şeylerde çok dikkat ediyorlar. Çünkü biliyorsunuz sünnet terk edildiği zaman insanın imanı ne olmuyor? Bozulmuyor. Ancak amelinden eksiliyor. Tamam mı? Yüzde doksan alacağını mesela yüzde seksen almış olur. ve usta yüzde seksen alacağını yüzde yüz almış olur. Sünnete uyduğu müddetçe harfiyen böyle. Ameli ne olur? Ameli artar. Ve biliyorsunuz sahih görüşe göre Müslüman, Müslümanın imanı amel, salih amel yaptıkça artar. Masiyet, isyan ettikçe de imanı eksilir ancak Ebu Hanife rahimehullah'e ashabun bazıları bunu kabul etmiyorlar. Çünkü onlar diyorlar ki amel amel imanın imandan bir cüz değildir. Bu ayrı bir mesele. Tamam? Ondan sonra diyor ki ve an Ebi Katad radıyallahu anhu kal, قال قال رسول الله اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. Ve iza ata'l khala fa la yamus zekerehu bi yamineh. Tamam. Ve la yetemsah İmam Bukhari ile İmam Müslim ne yapıyor bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki bir kişi su içmek istediği zaman suda ne yapmazsın? Nefes alıp vermesin. Ve Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz suyu genelde 3 yudum üzerinde içiyordu. Bir ve birincisini az, ikincisini orta, üçüncüsünü hepsini içiyordu. Çünkü boğaz alışkın olmadığı için Tıbbi yönden bile suyu birden indirdiğin zaman doktorların söylediklerine göre orada hencereye ne yapıyor? Zarar veriyor. Ve özellikle ayakta olduğu zaman. Onun için aleyhissalatü vesselam burada sanki tabipmiş gibi tamam mı? Veyahut da sanki tıpta gibi bu tür şeylere dikkat ediyordu. Tabii ki tabip değil. Ama Allah celle celaluhu tarafından bu tür şeyler ne yapıyor? Haber veriyor. Ve aleyhissalatü vesselam ümmeti için veya ümmetine zarar verecek herhangi bir şeyde ne yapıyor dikkat ederek haber veriyor diyor vesselam. Hincere, burada hincere, hincere açıp... şey boğaz yani. Zelum um. um. Burada burada ee, bazı şahıslar suyu birden indiriyor. Tabii ki burada mahiyet değildir. Çünkü bu sünnettir. Sünnetleri terk etmekte masiyet yoktur ama sahabından ve bir yönden eğer hakikaten zararı varsa orada zarar etmiş olur. Ve ve selamın yaptığını fiilen onu ta ta ta tatbik ederken niyetinden dolayı ve fiilinden dolayı ne oluyor? Sahab alıyor. Ancak bazı meselelerde müstesna. Örneğin başı kapatmada, saçı ayırmada, sürme sürmede, fistan giymede, Biliyorsunuz onların örf adetleri fistan giymekti, sarık sarmaktı, cübbe giymekti ve alimler diyorlar ki kişi yani elbise olarak böyle yani hususi bir İslam'da hususi bir elbise yok. Örf adete kalır. Mesela şimdi bizim örf adetimiz şu anda bizim giydiğimiz pantolonlar, gömlekler şunlar bunlar asıl örf adetimiz değildir ama Avrupa toplumu ile İslam toplumu artık bir bir iç içe girdikten sonra artık bu bizim örf adetlerimizden saydığı ondan dolayı bunu giymekte bir beis yoktur. Ancak daracık olmamak şartıyla. Tamam mı? Dolayısıyla bir kişi kalkıp da sarık sarmak isterse fiilen, fiilinden dolayı sevap almaz, niyetinden dolayı sevap alır. Niçin? Çünkü niyeti aleyhissalatü vesselam'a benzemektir. Mesela fistan giyiyor. Giyinişten dolayı sevap almıyor. Çünkü fistanın gi giyilmesi sünnet değildir. Yani ta'budi yönden sünnet değildir. Ama niyetinden dolayı istiyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek ister. Aleyhisselatü Vesselam fistan giyiyordu. Diyor ki ben de ona benzemek istiyorum. O niyetinden dolayı, alimler diyorlar ki niyetinden dolayı sevap alır. Ama fiilinden dolayı sevap almaz. Niçin? Çünkü fistan giymek, sarık sarmak, efendim sürme, sürmek bunlar tabbudi değildir. Ta'budi olmadığı için fiilden dolayı sevap almaz, niyetinden dolayı sevap alır. Ve burada bir nefesle suyu içmek istediği zaman burada ne olmuş oluyor? Günahkar olmuyor. Çünkü teabbudi değildir. ve vesselam bunu ille de veyahut da vacib değildir. Affedersiniz. Vacib değildir. Çünkü vacib olmuş olsaydı onun terki yapmak günahkardır. Biliyorsunuz burada alimler hepsi muttefiktirler. Vacibin terki günahtır. Ve izâ etel khala felâ yemuzzekerahu Kişi tuvalete gitmek istediği zaman Zekerini sağ elle değil de sol elle. Ama eğer sağ eli Allah Allah göstermesin mesela felç olmuş hastalık var kırılmış parmağı şeydir o zaman ne oluyor? O zaman zaruretten dolayı sağ elle tutmasında bir beis yoktur. Bu tür şeyler olmadığı müddetçe elden geldiği kadar kişi zekerini sağ elle veyahut da altını yani önünü ve arkasını sağ elle yıkamaması lazım. Tamam mı? <Gülüyor> Zamanımız bitti. Ve la bi yeminihi, Ey sağ eliyle de dübürünü ve önünü de ne yapmazsın? silmesin. Yani mesela, affedersin, zekerini eliyle tutuyor, sol elen siliyor. Yok, sol ellen tutsun, sağ eliyle silsin. Veyahut da taş tutacak, sağ ellen silmeyecek, sol ellen silecek ve bu şekilde. Ve anhu aydan kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمسه zekerehu bi biriniz Birnes girmek Mekistedi zaman sakın zekerini sağ eliyle tutmazsun ahracehu muslim bu da imam muslim rivayet etti. Ediniyor musunuz? burada e, yönetici arkadaş diyor ki burada vakit bitiyor. Böylece diyoruz ki hadi Allahu alem Muhammed ve ali ve sahbi ecmaîn. ve bihamdik